Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı IRENA tarafından hazırlanan Enerji Dönüşümünün Jeopolitiği, Hidrojen Faktörü başlıklı rapora göre hidrojen yakın zamanda ülkelerin enerji ticareti ve işbirliklerinde bölgesel faktörleri ön plana çıkaracak. Yenilenebilir enerji kullanımı ve kurulumundaki artışı hızlandıracak. Hidrojen sektörü petrol ve doğal gaz sektörüne oranla daha rekabetçi ve kazançlı olacak. Dünya genelinde 30'dan fazla ülke ve bölge hidrojen stratejisi geliştiriyor. Geliştirilen stratejilerde hidrojenin ihraç edilmesi ve sınır ötesi hidrojen ticareti konuları ön plana çıkıyor. Enerji sistemlerini fosil kaynaklardan arındırmak isteyen ülkelerin 80'i bu alanda hidrojeni güçlü bir alternatif olarak görüyor. Bu durumun 2030'lu yıllara kadar sınır ötesi hidrojen taşımacılığını arttırması bekleniyor. Temiz enerji sektörü yapbozunun kayıp parçası olarak nitelendirilen hidrojen sektörü enerjide değer zincirinin yeniden yapılanmasına neden olabilecek gelişmeler gösterdi. Hidrojenin kullanılmak istendiği alanların başında rafinerler geliyor. Bunu çelik üretimi ve uluslararası taşımacılık faaliyetleri, uzun mesafeli uçuşlar, mevsimsel depolama ve çok yüksek sıcaklıklarda ısıtma gibi alanlar takip ediyor. Rapora göre 2050'ye kadar hidrojenin elde edilmesi sürecini kapsayan elektrolizin piyasa potansiyeli 60 milyar dolar. Hücre yakıtı teknolojisinin piyasa potansiyeli ise 25 milyar dolar olarak hesaplanmış. Bu alanda Çin, Avrupa ve Japonya önemli bölgeler olarak önde. Irena'nın iklim değişikliğinde küresel sıcaklıkların 1,5 derece azaltılmasını hedefleyen senaryosuna göre 2050'ye kadar hidrojen Nihai enerji kullanımının %12'sini karşılayacak. Hidrojen üretiminde gerekli olan enerjinin büyük bir kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak. Kalanı ise doğalgaz ve karbon yakalama ve depolama faaliyetlerinden elde edilecek. Yenilenebilir enerji maliyetlerinde düşüş olmasına rağmen, hidrojenin taşınmasının hala maliyetli olduğu belirtilen rapora göre bu alanda işbirlikleri artacak. Mevcutta bulunan doğalgaz hatları, teknik modifikasyonlar ve yenileme sayesinde hidrojen taşınması için uygun hale getirilebiliyor. Özellikle yeşil hidrojenin üretiminde güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yoğun olarak kullanıldığı alanlar öne çıkıyor. Tesislerin, suyun kolay erişilebilir olduğu yerlerde bulunması yeşil hidrojen üretiminde avantaj sağlıyor. Çin'in kömür üretimi geçtiğimiz yıl devletin madencileri kış aylarındaki gaz krizini önlemek ve ülkenin enerji arzını korumak için üretimi arttırmaya teşvik etmesiyle beraber rekor seviyeye çıktı. Dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi olan Çin geçen ay 384,67 milyon ton fosil yakıtı maden olarak çıkardı. Önceki rekor ise Kasım ayında 370,84 milyon tondu. Hükümet maden işlerini ülkenin ekonomik büyümesine yardımcı olmak için maksimum kapasitede çalışmaları çağrısını yapmasının ardından Kasım ayında bu rekor hızlı bir şekilde kırıldı. Resmi hükümet rakamları Çin'in aşırı kömür tüketiminin ülkeyi bir bütün olarak yıl boyunca yüksek miktarda kömür üretmeye teşvik ettiğini gösteriyor. Çin'in kömür üretimi Birleşmiş Milletler'in Glasgow'daki COP26 iklim görüşmelerinden aylar sonra iklim kampanyacılarına bir darbe vurarak bir önceki yıla göre %4,7 artarak 4,07 milyar ton ile Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dünya genelinde ayrıca Çin 4 milyar ton kullanırken dünyanın geri kalanında 3-4 milyarda onlar kullanıyor. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçen yıl ülke genelinde yapılan çevre denetiminde mevzuata aykırı hareket eden tesislere ceza yazdı. Buna göre 2021 yılında 81 ilde 56.211 çevre denetimi yapılmış ve doğayı kirleten 3.941 tesise toplam 350.288.270 lira idari para cezası uygulanmış. 406 işletmede faaliyetten men edilmiş. Ancak hiçbir ücret doğaya verilen zararın bedelini karşılamayacak. Urfa'da hububat ekimi yapan çiftçiler, Kasım-Aralık aylarında yağışların mevsim normallerinin çok altında olması ve bölgede yaşanan kuraklık tehlikesi nedeniyle tedirginlik içinde. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Üretim Profesör Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, geçen yıl Türkiye'nin büyük bir bölümünde kuraklık yaşandığını, bu yılda bölgenin yağışlarının yetersiz olduğunu söyledi. Geçen sezon kurak bir yıl geçiren çiftçilerin talebi, devlet su işleri, bölge müdürlüğü Harran ve Suruç ovalarına bu yıl daha erken su bırakmıştı. Çiftçiler de kanallara su bırakılmasıyla ekinlerini sulamaya başladı ancak ekinlerin sağlıklı olması için Ocak ayında düzenli yağışlara ihtiyaç var. Mehmet Ayıçullu, Ekim ayı itibariyle çiftçilerimiz hububatı toprakla buluşturdu. Özellikle sulama imkanı olmayan ve tamamen yağışa bağlı olan kırsal alandaki çiftçilerimiz kuraklık endişesi yaşamaya başladı. Ekim ve Aralık süresince yağışlar istenen seviyede değildi, ürünler şu anda tam anlamıyla strese girmediği için Çıkışlarında sorun yaşanmayabilir. Şu anda yağışlar yıllık ortalamanın çok altında. Bu da toprağı yeteri kadar doyurmadığı için çiftçilerimiz panik halinde demiş Profesör Doktor Çullu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri